Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Modern sabahlar Cuma sabahında karşınızda. Hoş geldiniz efendim. Stüdyolarımız hoş. hoş günaydın. Hoş. Stüdyolarımız derken A stüdyosu ve radyotu evet. B stüdyoları. B stüdyosunda ses yok. Öbür taraftan gidiyor, sen öbürünü aç Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. İkisinde de halicok. Günaydın. Yok. Hoş bulduk. Günaydın. Heh Hoş bulduk. Şimdi çok günaydın. güzel. Oldu. Geldi mi? Geldi Oktay. Geldi, Hem geldi çok ama lezzetli gelmiyor gibi. Yok, yok, yok. Yürekten geliyor, yürekten of, geliyor. Of of nasıl güzel Oktay. Hiç bu kadar güzel olmamıştı Oktay. Otopark... Buz gibi cuma sabahı. isterseniz herkes hemen arabasının camları falan filan o hızlıca bir şey yapsın. Toparktaki kuşu fark ettiniz mi? Size Dona... söyleyecektim unuttum ya. Donan kuş bu kim bilmiyorum. Çipet pet çipet pet diyor şu anda. Ciddi mi? Yemin ederim şu anda hatta bir ara velis velis velis bile dedi yani. Zaten, Zaten F şey harfinden olabilirim. kuş dört türlü ön yapar. Hangi harften? F evet. harfinden. Ama bu V harfinden. V harfi olacak. Velis Velis Velis Velis Velis Velis Velis Velis Velis. Ondan sonra Vech Vech Vech Vech. Hadi o... dördüncü bilege Unuttuk işte gördünüz mü? Ne <gülüyor> ya? <gülüyor> Vallahi öyle durdum soğukta bu soğukta ne yapıyorsun diye görünmüyor da kuş da görünmüyor. Siz açık oldu için. Allah'ım i̇şte bunlardı bizim bunlar cumardılar. Hayatım için var. teşekkür ederim ben. <gülüyor> çok teşekkür ederim. ederim. Yani zayıf macera her zaman gerçekten insanı e, böyle şey yapıyor, bir buruk yapıyor, o coşku içimizde yarım bırakıyor. Efsane veda etti Nelson Mandela dün gece hayatı gözlerini yumdu 95 yaşında. Hakikaten de örnek dünya liderlerinden biriydi. 27 yılını hapiste geçiren e, Mandela birçok e, lidere örnek oldu diyelim hatta. Ee... Ve birçok lidere de laf soktuğunu ben hatırlıyorum. Evet. Buş'a bak... ilk laf sokan adam olarak geçer. Ben... Irak, Irak politikaları ile Baba ilgili olarak. Baba bu tabii canım. İstediği bu, kadar bu da halkıdır yani. Ay canım. Oğul Buş'a. Şey dediğini hatırlıyorum ben. Bu Buş'un kafası bazen çalışmıyor. çalışmıyor falan demeye getirdiğini hep beraber atıyoruz. Yo yo bir de yaşı biraz da ileri olduğu için o dönemde de gayet rahat bunu söylemişti. A, rahat da konuştu doğru. Yani biliyorsun. Yaşın verdiği güven de var. Eee... 5 yıl devlet başkanlığı yapmıştı. E, Mandela çalışmalarından ötürü Nobel Barış Ödülü de kazanmıştı. Bu arada 5 yıl devlet başkanlığı yapmış olması da önemli. Yani bu kadar önemli bir lider olmak için illa habire koltuğunun başında oturmasına gerek yok insanı. Gerçekten etkiliysen, gerçekten siyaset anlayışın farklıysa illa koltukta koltuk demene gerek yok. Yapacağını yapıyorsun zaten. Etkinde yıllarca sürdürüyorsun daha e, çok anılacaktır Mandela eminim. Ben bu evet. arada bizim memlekette benim çevremde özellikle bu kadar Mandela'ya hakim insan olduğumu da dün gece Twitter'dan Hadi ya fark ettim. Herkes çok hakimmiş. Nerede ne yaptın? Ya bana hiç anlatmalık kendi mi? aralarında konuşuyorlardı bunları. Sen mesela bir toplantı ya toplantı değil de böyle arkadaşlarla toplanıyordunuz. Hı hı. Ondan sonra yeni değince sen tabii diyorsun. benim kalkmam lazım abi işte çocuklar falan. Senin git de beraber Mandela, Yok, konusunda, Mandela, konusunda. Mandela hadi Ege gittiğine göre Mandela konusunu açalım beyler deyip Mandela'ya giriyorlardı. Ben varken hep maç. Pas. <gülüyor> Drogba geliyor mu? Drogba gidiyor mu mesela? Tamam. Ama sen de yani maç Maç, ben de maç sohbeti olduğu için Maç herhalde. sohbeti kadar seni heyecanlandıran, dahil olduğu olmayı istediğim başka bir sohbet yok. Sohbeti. Ma o maç, araba sohbeti. Ondan hepimiz intina ediyoruz ama. Maç, araba ve body Üç tane konum var benim do dolaş konuştuğum. Ee, özellikle arabanın ne kadar yaktığı konusu mesela. Ortamda bizi Biz Sadece kendi arabam değil, her arabanın her ne arabamı. kadar yaktığını bilirim. Ortamda bizi istemiyorsanız hemen bu konuyu açın. Biz hemen uzaklaşırız. Çok da kibar bir yöntem değil mi bu ya? Ya karşıdakinin hangi konudan hoşlanmadığını bilerek o konuyu açmak. Abi bu ara o kadar ama hoşlanılmayan konuların sohbet edildiği şey dönemdeyiz ki ben arabadan çıktım otoparkta iki tane hanfendi yürüyordu. Ee, ve şey konusunu konuşuyorlardı Ben şöyle bir şey buldum Evden çıkarken kombiyi en kısığa getiriyorum Oooo. Ondan sonra akşam gel gelen olduğunda da Eve kim önce geliyorsa o da açıyor Zaman makinesiyle mi gelmişler sizin siteye Sonra öbürü de Kombi icat edildiğinde bu laf çıkmadı ya, mı zaten İlk laftır bu ya Kırkta 40, yakmak diye şeyle geldi Evet öbürü de şey diye Ama öyle olduğu zaman sular donuyor Efendim dedi öbürü yani buz gibi oluyor kombinin suları. Tekrar ısıtması çok zor oluyor diye. Sen de bu güzel sohbeti kaçırmamak için arkalarından 5-10 dakika kadar yürüdün mü var? yürümek kaldım ama neyse ki ee, e, çok çabucak kendime geldim. Çünkü kadın arkasına dönüp çocuğuna hadi be sen de, çabuk ol demesiyle beraber hemen oradan uzaklaştım. Hem ilginç sohbetler hem de çemkire var. Anladığım ee, kadarıyla e. tam mükemmel bir hanım. 4 yani 4. Ben burada otoparkta çipetpet diyen kuşu dinlerken 10-15 saniye kadar soğuktu çünkü hava. Sen de doyasıya yaşamışsın. Vallahi hayır doyası. otoparkta yaş hayatım. Yok. Bir A bende bir hikaye yok bu sabahlar. Ben de dün manavda kültür mantarı alacaktım ama almadım. O hikaye sayılır mı bir anı olarak? Bir Tabii anı olarak. Ya. Yani hikaye değil sayılmaz. ama bir anı. Senin arabanın şarmanı bozuk ya. Trafikte giderken yapması Mesela anı olarak anlatabiliriz. Dün yapmıştır kesin. Dün yaptı. Yaptı mı? Evet. Onu anlatsana. Araba böyle tak etti birden giderken. <gülüyor> Ben istediğim için güldüm. Yani, yani, çirkin evet. anlattı yani. Oktay zaten nasıl anlattı? Zaten Biliyor biliyorum bunu. <gülüyor> Bence çok komik yani. Bu olay da çok çirkin anlattı. Bu arada sayısal çıktı. Anam. İki kişiye çıktı? çıkmış. İstanbul'dan iki kişiye. Rakamları buradan ezbere söyletmeyin ama 44'ü var. 50. 44'ü yok Ege. Yanlış uluk tacirliği var? yapma. Ay. 46'sı var. Okuyorum. Herkes çıkarsın. Ya, Herkes çıkarsa süper loto daha doğrusu sayısal değil. süper Ankara'ya varsa de. çıkarayım yoksa hiç çıkartmıyorum. Ankara'ya yok. Kadıköy ve Şişli. Ee, iki kişi 10 milyon 939 binler lira aldı. Çok güzel para. Valla tamam güzel ya, para. Tam, tam ihtiyaçları ölçesi. olan para. Bol bol gitsinler yılbaşı bileti alsınlar. Yılbaşı biletleri 50 lira olmuş tam bilet. Yani Yuh, muyuz 50 trilyon istiyorsan değil. 50 lirayı gözden çıkaracaksın ve iyi bir geri dönüş ben hani hesap ettim kadar güzel yani. Ben geçen sene çok randımanlı bilet almıştım. Bu sene artık o şey vazgeçtim. Yani, Nasıl almıştım? Yani şimdi 50 mi? Geçen sene de kaçtı? Kırk mıydı? Kırk yani milyon için dedim. Bari biz de üst üstümüze düşeni yapalım. 100 yıllık böyle çapraz seri mi? Düz seri mi? Bir seri bir şey aldım yani böyle bir. Esprili bir seri. Esprili bir set almıştım. Ama baktık yani hiç gerek yokmuş meğerse. Tamı da aldım yarımı da aldım çeşitlemeler falanlar filanlar e, el elde baş başta çıkınca bu sene bir çeyreklik neyine yetmiyor diyerek işin içinden daha ehren şekilde Zaten olur. yani e, çok da olmayacak gözüm. Tabii yani... varsa bir taneye de çıkıyor mesela herkes aynı kafada oynasa aslında daha güzel böyle yani 20 milyon falan değil. 50.000-100.000 bin, bin lira dağıtarak Süper Loto'yu da kendimize benzedirdik. Bir Herkes 3-5 kurucu. Herkes, ya. herkes bir kolon oynasa oynayanların tamamı. Bitti gitti işte. Yani bire 1 milyon veriyor. Şimdi düşününce çok iyi bir yatırım. Yani çok. Hangi, hangi iş veriyor böyle bir şey? Petrol bile bu kadar değil yani. Doğru. Neyse sen güldün orada bir lezzetli hoşuna giden bir şey oldu. Dinleyicilerimizin, Allah, bir şekilde dinleyicilerimizin yorumlarına gülüyorum ya. Ne yorumu? Benim anımla ilgili yorum. Yok e, espri bankası konusunu açmıştık ya dün. Hı hı. Tıpkı bugünkü anı bankası konusunu açmamız gibi. Dün espri bankasından G harfine bakmıştık. Gana esprisi çıktı diye. Çağrı Bey demiş ki Gana esprisi çıktıysa Nusret esprisi de çıkar demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> N harfine de bakın demiş Nusret de hatırlatmak lazım demiş Doğru biz N harfine bakmamıştık Teşekkürler paylaşım için teşekkür ederiz ee, Obama ailesine 3 ay önce biliyorsunuz bir Haciz e... geldi <gülüyor> Ne olmuş? Yeni, Yeni bir, bir bebek katıldı Minimin bir mini bebek be... katılmıştı evet. Portekiz su köpeği Sunny Su köpeği ne demek ya? Ne köpeği ne köpeği ne köpeği bu, bu Su köpeği su köpeği, köpeği su köpeği bu, bu. Bana derler Sunny Diye öyle güzel bir şarkısı vardı Köpeğin adı Sunny Ne yapsak diye. acaba ya? Ne yapsak acaba ya? Yapacak hiçbir şey yok devam <gülüyor> edeceğim. <gülüyor> Yargıtay'a dönüştü. ilgilenmez. Yok kimse ilgilenmiyor Yargıtay. o yüzden ben boşta köşk, kaldım. Köşk Köşke mi gitsek acaba? Valla böyle bir espriden sonra karakola Esmer. gidersin. Orada da Zeki Alasya gibi bir polis seni öpüştürür, barıştırır. O sıcak ortamla bir espri daha patlatır yani. Taksi duruyor. Şuradaki taksi gidebiliriz. Orada da Zeki Alasya gibi biri olabilir. Olabilir tamam. O da hiç uzağa gitmeye gerek yok. Neyse Sunny, Portekiz su köpeği. Ne demek ya su bu, köpeği? Ya, bir tipin, ya bunları, şey, bunları balıkçılıkta falan kullandıkları köpeklerdi O yüzden Senin köpeğe. eski Rottweiner. Rot şey, <gülüyor> neydi Rottweiner mi? Rottweiner. Ro Rottweiner mı Rot Rottweiner. Rothweider'ın da su köpeğiydi değil mi? Ya Evet. Aslında Labrador'da da farkında değiller. Herkes onu Rottweiler zannediyordu. Ee, şey... ya, su köpeği şeymiş ya. Varmış öyle bir şey. Ya, Var su bir köpeği şeymiş. diye bir şey mi olur yani? Koca başkanı herhalde şey çakmadılar. Sokak köpeğini. Bu su köpeği efendim. Bunu suda. Şimdi sen de bir şeye benzer. Bunu suya atacaksın. En iyi yüzen köpek mi acaba? Öyle bir şey yoktur herhalde değil mi? Bilmiyorum. Bütün köpeklerin yüzme özelliği kuvvetli diye biliyorum ben. Ama bazı, bu köpeğin daha, daha lezzetliymiş. Kendini suya atıyor işte. Su köpeğinin özelliği var. Van kedisi de mesela. En iyi yüzen kedidir. Su gördüğümü atar kendini. Rottweiler gibi. Şirin. Tıpkı Rottweiler gibi su köpeği de kapkara. Şirin. Tüptüylü bir köpekmiş. Ee, ondan sonra e, dayanıklı. Yüzmeyi seviyormuş. Üçlü. Balıkçılar ağ taşımada falan yardım ediyormuş. O yüzden su köpeği demişler. Daha o yüzden de Beyaz Saray'a getirmişler. Labrador da öyle değil mi? Hı -hı, aynen. Değil mi? Ağa, Ağa toplamada kullanıyorlarmış. Eskiden. Adam herhalde soğuk denizlerde girmek istemiyor, üşüyor. E su köpeğine atalım diyor. Su gider getirir diye. Beyaz Saray'ın çevresinde öyle bir şey mi var ya? Var, hendek var. Hendekler mi var? Öl Hendekler. Hep öyle su oluyor. Çamuz Yağmur yağınca hmm, altteki aşağı iniyor. Washington şu, Belediyesi çalışmıyor. Yalnız Beyaz Saray'da havuz yok değil mi? Var ya olmaz mı? İçeride var. Ya, kapalı havuz. Yani havuz dediğim işte bu arkada oda havuz. kadar bir şey var ya. Olsun gene çimersin. Çimriyor tabii. Var var mi? arka arka yanda var, beri yanda var. Orada var. havuza gidiyorum çocuklar diyormuş bazen obama. İyi hayırlı olsun senin. Kapalı havuz mu diyorsun sen? Açık Gelen havuz, havuz diyorum. Açığıyla kapalı bir şeyle gidiyorum. bütün havuzlara, havuzlara eşit gidiyorum. bakıyorum. Kapalı havuz diyor. Önceki gün Beyaz Saray'daki bir davette e, küçük çaplı bir skandala imza atmış. Skandal. E, ne yapmış sunny. kabahatini mi yapmış? E, Mişel Obom'a bir... bir şey vermiş. Bir davet vermiş. E, davette kopayan işine. Ne alakası var ya? o Onların ailesinden biri. Yani biri sonuçta diyoruz. Kedi köpek sahibi insan olarak yani canım, nasıl bir gizli de de gizli meten... servisten biri alsın bahçede dolaştırsın evet, davet bütene kadar. Kaç tane odası var bir odaya götürün. O şey odası vardı neydi? Başkanlardan birinin adıyla. adıyla Ruzvert çok... odasına Roosevelt götür. Odasına al, al yok götür. zaten orada. Ondan sonra bitti Çocuklar gitti. orada oynasın. Bir iki saat bir şey zaten. Çünkü rahatsız olan olabilir. Oktay bize Korkan de bir geldiğinde biz kediyi bazen yukarı odasına gönderdiğimiz oluyor yani. Sani, 2 yaşındaki e, bir kızcağızı davete gelen ailelerden bir kızcağızın e, sevmek için patilerini omzuna koyunca Kız devrilmiş Bir kaktırmış Kız, ne kaktırıyorsun demiş Kız tabi orada şey olmuş Yere düşmüş Ay. bütün her şey dağılmış orada Çünkü Nezih de bir davet böyle. Niye çocukla gelmişler onlarda Nezih davet ee, ben, onlar da çocuk da Ama sizde o gelmesin O getmesin kim gitsin Getsin Ge getmesin Oktay <gülüyor> getmesin yani. dedim ama Bir anda Konya'da Oktay Demirci Küçük çocuğa laf ediyorsunuz Gelsin canım herkes Lütfen çocuk getirmeyin ben... diye mi yazsın? Onu da anlamadım 2 hafta sonra Noel zaten başlayacak Orada herkesi çağırırlar Bunlar da sırf masraf peşinde yani onu Noel, çağır, bunu, bunu. Noel tasarımlarını e, tanıtmak için yapmış bu şeyi. Allah Allah. Michelle Obama. Ne tasarlamış hanımefendi? Seni çağırmadığı için tabii bu soru merak olarak sende kalacak ama... E? yani. Birisi köpeği affedersin şey dememiş mi? Haddini bil dememiş mi? Sani kendine geldi. Hocam hemen, hemen tutmuşmuş Obama. Ha. Ne yapıyorsun sen falan demiş. Ondan sonra hemen tabii... sevmek istedi. O, sevmek sevmek istedi <gülüyor> demiş. Ondan sonra kızı hemen yanağını okşamış şöyle. Ondan sonra omzunu almış. Hop yapmış. Herkes obamanın gücü karşısında, mişel obamanın gücü karşısında etkilendi. Ben diyorum ki bir anımı da anlatabilir miyim? Tabii yani, ki. Hangi kö harften? Köpe Köpekli anılar. Köpekli anılarda K, anılar K Dün harfinden. Buyurun. Dün eee Nezib Caddede yürürken bir hanfendi daha yaklaşık bir yaşını doldurmamış, o da cürmünden anladığımız kadarıyla bir köpeği gezdiriyordu dışarıda. Ve sürekli olarak ona şöyle diyordu abi, Bir daha seni dışarı çıkarmayacağım. Anlıyor musun beni? Anlıyor musun? Bir daha dışarı çıkmayacaksın. Köpek de şöyle bir benim gözlerime baktı. <gülüyor> Sakın diyordu? bunu yayında anlatma mı dedi. <gülüyor> Sen artık <gülüyor> ne bunu ne? yarın yayında anlatırsın dedi. <gülüyor> ne dedi? Vallahi böyle dedi aynen. Bir usul usul gülümsedi birbirimizle bakıştık. İşte ve... biz de bunlarla uğraşıyoruz abi. <gülüyor> Vallahi dedi ya ne yapayım dedi ya ben ne yapayım dedi ya ya dedi ben dedi bir yaşımın köpeğim ben dedi ya. Çıkarma ben de halıya yaparım, yaparım. kabahatimi dedi. Sen bilirsin bana her yer bana her yer. Ben, ben bu anını daha çok sevdim. <gülüyor> Az önceki anından daha çok sevdim Fahir ve de iki anının ortak özelliğinin de hep dışarıdan laf dinleyen adam olma özelliğini hep vurguladığını. hep kadınlardan. Hep kadınlardan. Onu hep kadınlardan. da, da anladı. Valla çok dayanamıyorum. Seni tebrik ediyor yanaklarından öpüyorum. Teşekkür ederiz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ben bu şarkının başladığını valla fark etmemişim sevgili diyeceğim. Güzel de şarkı şimdi hakkını verelim. Ama şöyle yapalım isterseniz. Bu şarkıyı dinleme hakkımızın baki olduğunu ben buradan size müjdeleyim. Hmm. Ee, bugün de cuma olduğu için yeminli konuşursun. Yemin yemin yemin et. Et. Vallahi Çünkü, billahi. Yemin et. Yemin et. Çünkü demin de yeminli konuştun. Yeminli konuştun. Büyük yemin verdim. And ederim de. And dedilmez, and, and içilir, and içilir. And evet, bugün and bugün biz gazı getirmemiz and, and and, and içelim. Içelim. Söyle, Hadi söyle, içelim. içelim. Sibel Can'la devam edelim. Buyursunlar. Ee, biz bugün Habite gene hediye vereceğiz. Hediye değil, Habite. Evet. Son saatimizde Habit davetiyeleri var. Habit. Bu arada Habit'in de ilkini ben yeni seyrettim. Aslı kötü değil ya ben seyrettim şimdi yalan şey, yüzüklerin efendisinden sonra biraz daha değil, böyle bir masum, bir e, masum bir film Masum bir film le farklı bir lezzeti var seyredilecek de bir film aslı şey değil meraklıs koşa koşa gidecek Gider. zaten canım bizim lafımızla mı hareket edecek insanlar laf ola beri gele ee, biz geçen gün bahsederken bir sürü işte bu elfler, melfler falan konu Eepsinden oralara kadar gitti. yalan geldi. yanlış değil. Mi? Hayır bugün gazeteler sanki içimize doğmuş gibi biliyorsunuz Orlando Bloom orada elfti. elfti. Hem de elf, elf gibi elfti. Elfin dibi idi. Hakikaten öyleydi ve Liv Taylor da orada elfti. Elfin dibi idi. Hükümet gibi elfti. Ondan sonra Orlando Bloom geçtiğimiz günlerde Victoria Secret modeli olan hanımından boşandı. Hı hı. Efendim hanımıyla yolları ayrıldı diyelim artık. Ondan sonu Liv Taylor'da şeyken bu ikisi Liv Taylor Liv aramış uyudun mu diye. Uy, uyudun mu diye. Vallahi öyle. Liv Taylor parantez 36, Orlando Bulun parantez içi 36. Orlando Bloom, Oy, parantezi 36 vallahi başlamış. Gece vakti Hadi uyudun mu ya. diye mesaj atmış. Uyudum. Yok uyursun uyumasın Ne oldu? Orlando? Ya işte Çok, ne yapıyorsun şey falan. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Moral, bir canım, bir şey mi, demiş, şey mi? Evet sıkık Kahve içelim mi? içelim Hadi o zaman makarna ile ben sana şey hazırlayayım. Ondan sonra Makaron var mı demiş Makaron var mı Varsa makaron, var Makaron yoksa ben alayım geleyim Abi makaron candır ya sonuçta Makaron da hakikaten Hanımlar Aa, Hanımlar makaron sever Makaronu bulamadı ki Orlando buluyor Önceki şeyinde bu, Durumunda durum. Neydi durum. Victoria's Secret modeli neydi, hanımı adı mı? Adı neydi Ay, ya? O da gitti Miran Justin. miydi? Miranda Kerr, O da Justin Bieber'la biliyorsunuz. Justin Bieber'la beraber oldu evet. Onu da. Onu yani gibi. yanarım da ona yanar. çocukla uğraşıyoruz demiş <gülüyor> Orlando bunun. Bir de hmm. çocuğu da var kadının. Yani. Yani. Çocuk e, Çoluk çocuklar yani. yaşında çocuğu var. Çocuğu var. 3-5 yaş vardır yine aralarında. 5 var. yaş vardır Aynen. Justin Bieber'la. Ben zaten şey böyle hani bizde de e, Justin Bieber'a. Kendini... Justin Bieber'ın da keyfi kaçır. Dersen yazılacak mı yazılmayacak mı seneye? Öyle bir şey var. <gülüyor> He hayır hayır değil. almayacaklar Ocak'ta alacaklar mı almayacaklar mı demiş. Bir de duydum. Değil, değil. yeni duydum. Seneye gideceğim kesin de ondan sonraki sene belli değil. Allah demiş. Valla bizde de şey çıktı işte bu. Ebru Şallı Sinan Akçıl hadisesi. He. Boşandı iki çocukla hemen Sinan Akçıl. Böyle şey gibi ne derler. Aportta bekleyenler Aport. diye bir köşe yapsak hemen, aslında. Hemen böyle şey yapayım da ben aynısının. Aynı, o zaman çünkü ben de bir modelim sonuçta. Victoria'sa modeli gibiyim. E, Türkiye'nin Justin için Arnavutluya geçiyor. E, o zaman Why Not. Şeyde çok sorgula, ne alakası varı da sorgula göre Ülkemizin yok. kaynakları da sınırlı. E, yani. Türkiye'nin mesela Justin olmak için şarkıcı olmak şart mı? Türkiye'de Justin'e yaklaşan tek kişi küçük gibi boydu 20 yıl önce. Ya şarkıcı olmak şart mı? Doğru. Yani küçük gibi o. Hatta e, Amerika'nın küçük gibi Justin bence. Kanada'nın daha doğrusu. Yani ama o zamanları farklı. Yani e doğru. Aynı evet. Meslek olması gerekiyor mu? Birbirinin Aynen. bir şeysi olmak için. Yani. Bizde yani, yani şey ne derler, küçük yıldızlarımız da hep arabestiydi. Ya yani Emra, Justin Bieber. Yani şey. Jaylan. Küçük gibi o. Jaylan. Şantaj montajda büyük olduktan sonra da devam etti. Ceylan onu da hakkını verelim. Tabii canım. Bir küçük gibi odurdu. Bizim zaten, küçük pop yıldızımız yok. Yok. Ya yani zaten Bir, bir şey, Ebru Gündeş çıktığında çok küçüktü. Demir attım yalnız zamanında onu da çok küçük 19 olduğu söyleniyordu yaşında, öyle 18, bir 17-18-19. Ama şöyle bir güzel pop şarkısını küçük yaşta söyleyen yok. Danslar etsin bir şeyler zaten yapsın. Zaten şu anda radyoların başındaki bir kızım, e, genç arkadaşlarımız neden bahsettiğimizi anlayamadan bakıyor. Küçük gibi o mu? Küçük ne, gibi. Bu. Ne, neden bahsettiğiniz anlaşılmadı. Çebru'yu gördülerse de zaten koca adam gördüler yani şu yani, kuşak. Yani e, şey vardı işte onur vardı küçük onur küçük onur vardı hani neler neler neler yaşadı bu gözler neler gördü ya vallahi hakikaten acı dolu yılları hep biz çektik Ve hep biz yaşadık vallahi hep biz vallahi şimdi kötü ruhumuzu kirlettiler ondan sonra herkes ortadan ya ruhumuz kirlendi mi artık ne oldu bilmiyorum ama böyle bir tatlı bir yüzüşme oldu yani ruhumda maalesef her zaman her istediğin olmuyor işte niye ya, ne bacım <gülüyor> Madem biraz Türkiye'den bahsettik biraz da uzaydan bahsedelim. Dinlerse. Azıcık uzay. Buyurun efendim biraz da uzaya çıkalım. NASA'nın uzay teleskobunu biliyorsunuz. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. O ne diyor? O yok. Hubble. Hubble. Hubble. Ama daha iyisini yapmıyorlar mıydı ya bu aralar? Ya yapıyorlar. Her zaman daha iyi diye sloganı Ama var mısın? Ama Hubble'ın tadı ayrı. Hubble'ın sloganı şu daha iyisi yapılıncaya kadar en iyisi bu Hubble. En iyiye NASA'nın girişinde de her zaman daha iyisi için diye böyle bir sloganı var Every time var yani. for best. Her katta bir sloganı varmış. NASA. Nın. For best. For best. Bir tanesi de şey, müşterilerimin güvenini kaybetmeyi ve para kaybetmeyi tercih ederim. Muammer Nasa altta yazıyor. O kantinde yazıyor. Çünkü kasa şeyin kantinin işletmesi Muammer Nasa tarafından Hı. yapılıyor. İlk, i̇lk ilk işletmecimiz Muammer Nasa'nın güzel böyle gömlekli, kravatlı, ceketli bir fotoğrafı var. Hubble Teleskobu sayesinde 5 gezegende su tespit edildi. Ya orada suyu da böyle şıpır şıpır bir su görmüyorlar. Değil. Yok efendim o Değil. ışık böyle yansıyorsa bilmem ne renkleri oluyorsa orada su vardır onun molekülü böyle falan filan Hı, diye bir şeyler. Yani tabii, yani çaydanlığın kaynadığını düşünün. Hah. Çaydanlığı Çaydanlığa bakmıyorsun. Yukarı bakıyorsun. Mesela orada bir buhar görürsün ya. Aha diyorsun belli su. Belli belirsiz var. bir buhar. Ha? Öyle bir şey ha? görünce ha? pus diyorsun. Fuz. Gelirsin. <gülüyor> sadece buhar zaten. Hissedilen şey o. Bir buhar mı Hangi geldi? Hangi gezegenler Oktay söyler misin? Söyleyeyim. ASP 17B. Çok bir saniye not 209 458B. Güzel. VASP 12B. VASP 12B. VASP 19B. VASP 17B adlı gezegenlere şu anda alımlar başladı. VASP 17B teras 2 oldu. <gülüyor> Yaşama elverişli olmadığı yalnız bildirilmiş. Su var ama hayat yok. Umut tacirlerine kanmayın diye uyarı yaptı NASA. Çünkü yani biliyorsunuz e, ayda arazi satanlar köşeyi döndü. Doğru. Vallahi. Ona çok oldu. suyla olunca insan bizde insan olarak yani insan ırkı olarak suyu seviyoruz ya. Deniz kenarları daha pahalıdır. Göle bakan mesela Komo gölü. Boğaz'da ev Hep bunlar daha pahalı Ev deniz görüyorsa bir daha şey, Baraj bile ya. Baraj Beyaz, bile Beyaz Saray edici. Beyaz Saray Neyini değil mi? Neyi takip edenler biliyordur evet, yani. Havuz var içinde Havuz var Beyaz Saray. Hep Sizin bunlar pahalı Sizin hiç böyle bir şeyden Otu astronomlarından falan şeyiniz oldu mu ya? Otu astronomları mı? Böyle Otu ben... astronomları rahatsız Neyimiz oldu şu Neyimiz oldu? Anda. Arkadaşınız Ya yani ben teleskopla nasıl vakit geçiriliyor Bilmiyorum şey e bakıyorsun olarak. abi işte yani onu tahmin ediyorum ne kadar bakıyorsun Codum, yani, yani kuş bakıp bir... bakıp ya arka şu buhar mı la diye böyle birine sen de bir bak nereye bakıyorsun bak bak bak bak tam şuraya bak falan ne oluyor zaten aynı kaptan yerler aynı teleskoptan bakarlar aynı teleskoptan bakarlar teleskopa bakan ne yapıyor ya? kişi, uzun uzun bakılıyor mu evet abi Sobret, sen bir muhabret. de öyle buhar muhar görünüyor diye düşünme ya ev gibi düşünme sen her konuştuğumuzu o teleskop Hubble teleskobu Doğru, bu ha, biraz o evet, biraz bu, daha şey bu, işte. bu Senin dediğin ha, küçük kahve teleskop nasıl yani kahve bakıyorsun eşliğinde. bakıyorsun bakıyorsun. Kahve var abi ellerde. Oradaki tamam. anahtar şey yok. Biraz sen... da ben bakayım. sen çok biraz ben bakayım. Tamam bak ya falan. Tamam. Öyle mi yani? Bir kere uzaycılıkta astronomi topluluğunda benim bildiğim kadarıyla kimse kimseden yer istemez. Herkes bilir sırasını. Biraz bakar Buyurun biraz da siz bakalım. İkinci bakın. ikinci hafta. Sen ber falan alınıyor mu? Ya alınır sen niye Alınıyor şey yaptın? Ya, kuş gözlemlettin ya, ya. Kuş gözlemi de yap. Kuş gözleminde gene bir şey var canım. Oluş var diyorsun Bunlar, Evet, hareket hareket kaçtı diyorsun. kaçtı. Bak bak Sen niye harekete şey yaptın illaki? Orada da var bir şey ya. da hareket ediyor. Bu gözlemi, gezegenlerin kuş hareket, hareket ettiğine gözlemi. inanmıyor muyuz? Ben dünya şey. merkezli gezegenler etrafında dönüyor diye düşünüyorum ve bu görüşümü henüz böyle sarsacak bir bilimsel icat da olmadı. O da doğru. yok öyle. O da bir teori zaten. telefon geliyor vallahi. Bakarak oluyoruz diyelim. Uzayda ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bakılıyor? Günaydın efendim. Alo, günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Yani Kurtuluş Öztürk ben. Kurtuluş Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Kurtuluş Bey, teleskop mesainiz var mı? Teleskop yoktu. O Hubble Teleskopu dediğimiz yerde, yani NASA'nın Goddard ya Space Flight Center'da bir süre çalışmış bir... Türk bilim adamı olarak bağlamayı Aa, Aa, ya. yaptınız, O kant, kantini kullandınız yani? Yok kullanmadım da ben başka bir binadaydım Buyurun. oranın yapıldığı yerden geçtim. Hı -hı. İşte öyle yani düşündüğünüz gibi bir yer değil aslında. Ya bir hayallerimizi de yıkmayın ya, yıkırım, ama yıkın nasıl ya. yani böyle burası ya, hani bir o, küçük bir plaket o, o, mi var Hubble diye? Yok otosanayi sitesinde hani böyle e, sanayiye gittiğiniz zaman böyle cam bir şeyler vardır. Vitrin gibi. Onun içinde böyle oto malzemeleri falan sergileniyor. Evet tamam. Burada da böyle küçük şeyler vitrinler var. Teleskopun parçaları sergileniyor. Ben yani sanki böyle hani canı tutmuşta falan diye bağırasınız geliyor böyle. Oto gibi Hatta, diyorsunuz yani. <gülüyor> evet. Böyle bir perde vardı. Onun arkasından çekik sesleri geliyordu. Ben merak ettim. Hatta perde yırtılmıştı. Böyle bantla kapatmışlardı. Ama yani. şimdi bütün artık NASA ile ilgili her şey... Bizim gözümüzde evet. çok acıklı bir hale geldi ya. Burası NASA mı anlattınız ya Kurtuluş Bey? NASA evet. Narinciye Sanayi değil miydi? <gülüyor> Peki şey nedenlerden? Hayır, Siz ne İlkimiz iş yapıyordunuz? Ya, NASA yani. Ben orada e, Earth Science üzerine yani e, meteoroloji radarları üzerine çalıştım bir sene boyunca. Burslu Baktığınız olarak. bir iş yok bunda. Ortam iyi değil. Ota Sanayi sitesinde Vallahi. bir yıl yeter lan dediniz ve ülkeye mi döndünüz? Hayır. Ben bunu dedim o aynısını yaptırırım dedim. Ee, burada bizim Osman Usta var. Ona aynısını yaptırırız Yaptırırsınız ben evet. size. Daha iyisini yaptırırsınız. Ben abi. hem size hem Osman Usta'ya inanıyorum yani. Peki Kurtuluş Bey. Peki. E, bu masada Sabah akşam. Evet, haber şey Gİ yapılıyor mu? Var ya Canat'ın ufoları görmüş. Müdüre söylemiş. Müdür gizlemiş dosyaları falan diye böyle. E, yani öyle gözümüzde büyüttüğünüz gibi de ortamda. Yok biz gözümüzde, gözümüzde büyütmüyoruz canım. Neyse onu anlamaya çalışıyoruz da bu ben şeyi merak ettim. Bu NASA'nın içinde narenci sanayi esprisi yaygın bir espri mi? Yoksa oradaki ee, Türkler e, tarafından yapılan bir espri yok, mi? Yoksa ben, İngilizcesi orada, de var mı? <gülüyor> ben burada giderken yani Türkiye'den giderken e, bir e, arkadaşımız diyelim. Evet. Ee, NASA'ya gidiyorum dedi de orası neresi diye sormuş da ben de Narenciye Sanayi diye cevap vermiştim oradan kalan. N harfindeki Kurtuluş Bey'in espri bankasından çıkan ispiri bu. Tamam, var çok, mı çok Türk peki çok Kurtuluş güzel. Bey NASA'da? Ee, Valla benim bulduğum yerde yani Washington'daki e, Goddard Special Center'da 5 tane Türk vardık öyle söyleyeyim aynı anda. Devrecilik var mı? Eee devrecilik yok ama akşam 3 5 8 işte King gibi partilere devam ediyoruz yani. Bir orada da hani ben de Ott'lüyüm, Ott oddü evet. ee, orada olanlar da birkaç tane arkadaşımız da yani e, o 5 kişiden 3'ü de oklu mezunuydu. Dolayısıyla King ortamlarını orada da yaşattık. Zaten NASA e, işe alımlar sırasında hangi ülkeden kaç kişi geldiğine o yüzden dikkat ediyor. Yani bir parti yani. kurulabilecek kadar. Tabii tabii. Bir King okay. partisi kurulsun şey yani. İlk e, yok. Okay. Şey... Orada Türklere gerçekten bir ayrıcalık e, gösteriliyor. Mesela e, bençlerin yani kimlik kartlarının Hı. farklı farklı renkleri var. Yani evet. Türkiye'den gelenlere tanınan renk yeşil. Yeşil her zaman girer, her zaman çıkar, gece de girer. Hafta sonunda girem ama mesela bir Çinli bir Hintliyseniz e, yanınızda bir Amerika vatandaşı olmadan e, NASA'nın e, kampüs içerisinde gezemiyorsun. Böyle evet. bir kural var. Peki efendim. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Bundan kurtuluş sonra konuşmalar. Siz düzenli dinleyicimiz evet. misiniz bilmiyoruz ama NASA ile ilgili konularda bizi e, sohbetimizi hemen başında e, lütfen arayın da boş konuşmalarımıza boş müdahale edip e, doğru Çok bir ekşene e çekin. Ben dinleyicinizim aynı zamanda ben de bir radyum ama e, düzenli dinleyicinizim bir de, bir de şunu bekliyoruz Kurtuluş Bey e, Osman ile beraber En kısa zamanda uzaya bir teleskop Yerleştirmenizi Uzaya niye Vallahi, canım. Uzay e, yerleştirir canım Hubble'ın en büyük şeyi o ya yani... Osman Usta'ya ben bahsettim e, baş, Yapmaya başlamıştı ama en sonunda bana dedi ki Abi ben NASA başı bir iş istiyorum dedi He. Bunlarla uğraşamayacağım, çok soğuk burası dedi. Hadi ya, doğru evet, abi. çalışma şartları çok zor. Siz de Osman Usta'yla evet. güvenebiliyorsunuz. Bu işe başka kimseyle girmem diyorsunuz. E, güvendiğin adamla gireceksin, gireceksin. Peki, ya, tabii ama o da masa başıysınız diyor. Ne yapacaksın? Peki. O zaman Peki. bir gelin çayımız için en kötü. Madem teleskop yerleştiremiyorsunuz uzaya, çok teşekkür ederiz Kurtuluş Bey. Nasihat güzel, hoşçakal. Hoşça Hay Allah O ya. zaman bu saatin bitmesini isterseniz e, küçük aile Sağlayalım. içinde bir törenle, törenle kutlayalım. Ondan sonraki saatimizde davet havalarda uçacağını hatırlatalım. Radyo TÜ'nün yüzüncü özel gösterimi önümüzdeki perşembe günü gerçekleşecek sevgili dinleyiciler. Merakla beklenen bir film Hobbit'in ikinci bölümüne herkesten önce gitme şansını yakalayacak Radyo TÜ'nün dinleyicilere. Biz de bugün iki çift davetiye veriyoruz. Telefonumuz 210-30-30 yarışma konumuzsa biraz e, özelinize giriyor aslında. Biraz, biraz değil bayağı özele giriyor ama gerçekten çok merak ettiğimiz bir şey hayatın bir gerçeği ama yavaş yavaş insan hayatından çıkıyor bu bunu yapmadan yaşamaya başlıyoruz ya da belki de yapmaya devam ediyoruz içten içe bugünkü sorumuz en son ne zaman birinden saklandınız kanepenin arkasında olur masanın arkasında olur kapının arkasında olur arabanın arkasında olur birinden olabilir. Birinden, Onun dışında hangi şeyden... durumdan saklandınız olabilir? Hala saklanıyor musunuz? Biz şimdi aramızda Oktay'la konuşurken e, dükkanda sütunun arkasına saklanma adetimiz olduğunu ortaya çıkardık. çıkardık. Ve tamamen bunu konuşarak ortaya çıkardık. E, o yüzden ve... sizde de konuşarak Şu, ortaya çıkardık. Şöyle de bir şey var. E, aynı sütundan bahsediyoruz ve saklandığımız kişi de veya kişiler de aynı grup. Aynı kişiler. Birilerinden yani, saklanmak istiyoruz. Belki de bir yaştan sonra insan çömelip bir yerde saklanmayı kendine yediremiyor ama... E, ...hayatımızda hala saklanma ihtiyacı var. Günaydın efendim. Maalesef. Tabii illa çömelerek saklanmana gerek yok ya. Yani o işte sütunun arkasında zaten yok olduğunu hissediyorsun ya. Bizim için konuşuyorum. Yani o sütunun arkasına geçmekle çömelmek aynı şey. Bir tanesi dışarıdan görünmüyor. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim? Ee, Serpil ben. Serpil Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi tam meclisin önündeyim. Meclisin önündeyim. Ee, Kızılay'a doğru gidiyoruz. Yoldayız. İş, i̇şe mi gidiyorsunuz? <gülüyor> evet işe Araba Arabalan mı? Evet. Peki efendim iyi yolculuklar diliyoruz. Ne iş şey, yapıyorsun şey Serpil ]ler. Hanım? Ee, avukatım ben. Avukatsınız. Evet. Peki en son kimden ne zaman saklandınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim 20 aylık bir oğlum var. Ne Hı -hı. kadar ee, O yüzden... Sabah, öğle, akşam, her günün her dakikası e, saklanıyoruz. Perde arkası, koltuk arkası. Ha, espri Sapa ve şaka arkası. amaçlı. Yani şaşırtmaçlı bir saklanma öyle mi? Oyun amaçlı saklanma. Oyun amaçlı. Yani bizim artık yaşama amacımız saklanmak oldu. Öyle söyleyeyim günün her dakikası. Yemek yemek için, uyumak için her an her dakika saklanmaç oynuyoruz. İşin acı tarafı da yani o çocuk saklandığı zaman görüyorsunuz ama görmemiş gibi yapmak zorundasınız değil mi? Ama... Yani zaten bir de şey var. Böyle bir battaniyesi var onun. Battaniyeyi alıp içine saklanma durumu var. Gözümün önünde. Belli zaten nerede oldu. Bir şey diye <gülüyor> Bozamazsınız <gülüyor> da çocuğu. <gülüyor> tabii tabii. Şu anda yanımda mesela şapkasının altına saklanıyor. <gülüyor> Aman görmemiştim. Biz, biz bile <gülüyor> gördük burada. Şaşırıyorum. Aman Allah'ım diye. Nereye gitti? Peki efendim çok teşekkürler çok teşekkür ediyoruz. Adı neydi çocuğunuzun Melek yavrunuzun Doruk. Ama biz Dodo diyoruz ona. Dodo. Peki efendim çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Sarp'ın. Ay Doruk nereye gitti? aa çaldılar mı çocuğu? Ah mı? Sonra hemen ardından Dorukların nereye gitti? Dorukların evinde e, Doruk'u bulamamak için ismini bile değiştirmişler. Baksana ya hakikaten hayat saklanmayla geçiyor orada. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Bilge. Bilge Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Kimden saklandınız Bilge Hanım en son? En son nişanlımdan saklanmıştım. Çok elinde. iyi yapmışsınız. Adamada bir ders olsun. <gülüyor> Korkutmak için. Ha. <gülüyor> Nereye saklandınız? Ee, Dolabın içine saklanmıştım. <gülüyor> nasıl, nasıl bir dolap? Normal gardırobu. <gülüyor> Onu, onun dolabına mı? O ceketini almak için açtığında sizi mi gördü karşılığında? Yok hayır normalde biz o lavaboya girdiği sırada Ben ne yapayım Anne. ne yapayım? En iyisi şu <gülüyor> dolaba gireyim birerinizi O kaybolayım dedim <gülüyor> O da böyle çok sever hani sıra dışı hikayeler dinlemeyi işte korku filmleri falan Tabi anında yazmış hani nerede olabilir diye Sesi gittikçe böyle değişiyor beni ararken ben de bayanmıyorum. Bilge, bilge, Bilge, Bilge diye. <gülüyor> evet aynen öyle değişiyor. Ne kadar süre aradı Bilge Hanım size? Ya küçük oldukça çok sürmedi. 5 dakika falan belki. Zaten büyük olsa da 6 dakika sürer. Hiç <gülüyor> şey almıyor. Bilge Hanım. Kötü hissetmeyin ya, de. Yani. Yani kendim... Siz fırladınız mı dolapta hello diye? Yoksa sizi dolapta eki eki diye gülerken buldum. <gülüyor> aynen öyle buldum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür Bilge Hanım. Ediyoruz. Çok güzel. Teşekkür Hanım, Sağ olun. Yarın Hoşçakalın. Yarın. Ya çok işte güzel, bu biraz da ya bu. yani büyüdükten sonra daha az saklanmamızın sebebi ebatlarımız artıyor. Yani Bilge Hanım başka çekmeceye de saklanabilirdi ama bir yaşa kadar. Bir yaştan sonra acaba dolaba. Ya, çok güzel, çok güzel. Hakikaten e, yalnız başına saklanmak ilişkiyi pekiştiren bir şey. Çünkü güzel. yanında biri daha olabilir Bilge Hanım. <gülüyor> Günaydın anladım. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Ee, Selim ben. Selim Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda Selim Bey? Şu anda Esat Caddesindeyim. mağazaya doğru gidiyorum. Yolcular ne mağazasıymış bu? Eee, Tuş Havayolu'nun Peki efendim, güzel. telekomünikasyon bayii diye. Telekomünikasyon mağazası. Evet. Peki evet, Selim Bey kimden saklandınız en son? Dükkan sahibinden. <gülüyor> Niye ne oldu ki? Ha, ayda 3000 lira kira verince biraz zor oluyor. <gülüyor> ayda ha, ayda kira, bir tek sizin tek saklanmanız tek var. Sen oturunca. Tamam ev sahibine. Ya kira zamanı geldiği zaman evet, beni kira görmesin. Kira zamanı geldiği zaman bir gün atlatmak için en son saklandık. İyi de dükkan sahibi de sürekli açık dükkanı ya geliyor. Sizi bulamayınca vaz mı geçiyor? Tamam o zaman sonra geliyor. Vaz geçmiyor gel. maalesef. Oturuyor ustalarla. Siz nereye <gülüyor> saklanıyorsunuz Selim Bey? <gülüyor> 2-3 saat dükkanın arkasından çıkamadığım oldu. Ha bir de arkada <gülüyor> saklanıyorsunuz. Tabii. Dükkanın şimdi saklanıyoruz. Çok korkunç. Ne var. yapıyorsunuz? Sahibi, ben arkaya geçiyorum. Yok değil mi diyorsunuz? Yani ben arkadaş denk geliyor çocuklar yok diyor o zaman da mecbur çıkamıyorum düşünüyorum. Çıkamazsınız. Çıkıntı oluyor. Örneğin sıkıntı Selim bey ya bize ya da böyle yakın bir arkadaşınıza bir haber uçurun. Adam dükkanın önünde otururken bir olay çıkarsın dükkanın önünde. Aynen hocam. Çak, çakma bir olay. <gülüyor> o, onunla ilgilenirken siz oradan fıyırcısınız. Fı Nereye gideceksiniz biliyorum <gülüyor> artık. Bir buçuk soğan mı yersiniz çıkıp biliyorum. Dükkanın arkası peki şey rahat bir yer mi yoksa böyle kutular arasında falan? Var <gülüyor> aynen. Bekle. İşte abi, koltuğumuz artık, şimdi uyurken yakaladım. Hollarken sesimi duymuş. Nerede arkada? Arkada. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇lk bakacağı yer orası olması lazım. Bu adamın o zaman biraz kafası nasıl çalışıyor? Yani. Adam biraz sıkıntılı. Sıkıntılı. Bekle, ben evet. dükkan arkasında ekledik listeye. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İşte yine yaşla ilgili değişen saklanma yerleri. Ki küçük çocuklar dükkanın arkasında nasıl saklansınlar? Adam koltuk atmış abi adam dediğim Selim Bey Keyfine de düşkün bir beyefendi anladığım kadarıyla Ben hem saklanırım hem de keyfimi Yaşarım günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz beyefendi Barış Önal ben Barış Bey hoşgeldiniz Buyurun ederim. dinliyoruz nereye saklandınız en son Kimden saklandınız Ben müşterimden saklandım Ne iş yapıyorsunuz ee, makine mersin ben pompayı malat ediyorum şu pompası tamam. e, e, iş yerimde polatlıdası <gülüyor> ofisimizde polatlıda e, burada da hani insanlar e, yapacak bir şey bulamayınca e, başka birisinin dükkanına gidip oturup böyle <gülüyor> saatlerde baş öldürmeye çalışıyorlar öyle oluyor da <gülüyor> mecburak e, siz geyikten kaçtınız yani çalışıyor. yani hani öyle ne yapıyorsunuz ee, peki nereye saklanıyorsunuz? valla işte e, <gülüyor> ofisin arka bir bölmesi var hani sanki dükkandayım ama dükkanı açık bırakmışım bir yere gitmişim e, izlenimi veriyorum uzaktan onun yerine <gülüyor> gerçi bahsettiğiniz kişiler boş dükkanda da en az 1 bir buçuk saat oturabilecek kapasitede insanla yani doğru evet. Ama e, işte bakıyor kafayı uzatıyor fazla kimse olmayınca hemen geri dönüyor. <gülüyor> i̇yi var. Arkası ofis arkası bunları ekledik listemize. Teşekkürler Barış Bey kolay gelsin size. Sağ olun iyi günler. Güle güle. Abi. Artık saklanarak yaşamaktan bıktım demiş Barış <gülüyor> Bu arada e, Obit'in özel gösterimine davetiye veriyoruz ama 8 Aralık Pazar günü Ankara'da e, bir sahne gösterisi daha var ona da davetiye vereceğiz. Aykırı Kumpanya. Ee, onu da ayrıntılarını verelim. Dinleyicimiz var mı hatırlıyoruz? Var bir tane tamam. onu da alalım. Günaydın. Hah. Büyük sesi sana fırsat. Verelim. Bir ilk bu sahnedeki ee, bu gösterinin iki kelimeyle özetleniyormuş. Aykırı Kumpanya. Kampanyanın solisti Kumpanya'nın solisti şarkı yazarı ve yorumcusu Sibel Alaş. 8 Aralık Pazar günü 20.30'da Mev Şura Salonu'nda Enver Aysever'in projesi olarak ee, Ankaralılarla buluşacak. Ona da davetiye vereceğiz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Levent ben Levent bey hoş geldiniz. Kimden saklanıyorsunuz Levent bey? Ee, geçenlerde bir ay önce e, işlerine gitmiştim bizim e, işlerinin e, asansörü biraz dar böyle e, kare bir yer. Hı hı. E, geç kalmıştım e, tam asansör geliyordu bizim de e, yöneticilerin olduğu kat e, belli bir kat oradan geliyordu <gülüyor> dedim Allah yöneticiler geliyor yakalanacağım e, tam asansörün arka tarafından böyle bir e, boşluk var tam asansörün arka kapısında durdum Asansör açtı. Onlar geçti biraz bekledim ben de onları görmedim. hemen asansöre bindim yukarı çıktım. Baya ninja gibi saklandınız yani. Ya ben de yani arkadaşlarla falan böyle günlük şey yaptık ama yani e, o dönem biraz böyle takı takılmıştı bu duruma yani işte Yalnız... erken gelinsin şey yapalsın Ama başarılı yani... bir kere başarılı olunmuş. Yani işte ilk bir önce... başarı hikayesi bu ya. Enver Bey yani hakikaten şey şimdi gülüyoruz falan ama Lemen. o yani adrenalin dolu dakikalar yani değil mi? Peki Levent Bey. Kendinizi şeye hazırladınız mı? Ne yapıyorsun sen burada? Sorusunu hazırladınız mı? Yok yok. Haval tansiyonun kapısının arkasında başka bir kapı daha var. O öbür tarafta başka bir yer var. Orayı, o kapıyı da açtım. Hani birinin böyle arkaya bakmasına e, koşuluna karşı hemen oradan şey yapın öbür taraftan devam etmeye. Yani çok profesyonel hazırlanmıştım yani hani. Zaten Enver Bey yani ben böyle olduğuna inanmıyorum. Yani on, o anı hazırlasanız o soruya ne cevap veririm? Bu soruya bunu yapamazsınız. Evet yani doğru. Bunlar, bunlar anlık gelişen şeyler yani. Bir anda düşünüp hemen yani. uygulanması gereken şeyler. Yani yani. Zehir gibi bir dinleyicimiz Enver Bey. Çok teşekkür Vallahi, ediyorum. Bravo, Enver Levent. Bey. Levent. Levent. Levent. Levent, Levent. Çok özür dilerim. Yaşa Levent. Yaşayan ninja Levent Bey. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Görüşmek İyi günler sağ olun. Ne diyeceğiz? Asansör... Anka, Ankara'nın son dinleyicisi. Ben apartman boşluğu falan gibi bir şey asansörü yazdım. Asansöre vücudunun bir asansörü... uzvu gibi kullanan Levent Bey diyorum ben. Vücudunu asansöre siper etti diye yazmışım ben de. Çok güzel, çok güzel anlatıyoruz dinleyicilerimizin. Kağıt telefon Telefonu alalım, reklamdan önce. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim? Çisil ben. Seçil Hanım hoş geldiniz. Çisil. Çisil, Çisil, Çisil, Çisil Hanım. Çisil Hanım özür dilerim. Hasta mısınız güzel Çisil güzel. Hanım? Yo değilim. Öyle mi geldi? Biraz böyle... <gülüyor> <gülüyor> ıkıla, kılama var gibi. Yani. <gülüyor> beraber şey yaptı. Salgın da olunca dedim. Biraz daha işe kataradım. Ondan olabilir Beki efendim, hoş geldiniz. <gülüyor> Hemen alalım <gülüyor> cevabınızı. Buyurun. Aa, geçenlerde şimdi ben daha doğrusu eskiden okuduğum kurumda çalışmaya başladım. Ondan sonra geçen de orada bütün... hangi kurumda okudunuz? Ya, şeyde, okulda. <gülüyor> bir okulda okudunuz. Peki efendim, yani, bir, tamam. Yok yok okudum bir okulda çalışmaya başladım. Neyse ondan sonra bütün eski çalışanların da katılacağı bir organizasyon düzenlendi. Evet. E, tabii benim hiç hoşlanmadığım hocalar da vardı eski zamanlarda. Ha öğrenciyken pek hoşlanmadınız. Tabii tabii. Onun için e, ben de meslektaşların arkasına saklanarak geçirdiğim bir akşamı geçirdim. Siz ufak tefek misiniz Çisil Hanım? E, çok da ufak tefek değilim ama neyse ki büyük meslektaşlar da olunca... İri yani tabii, büyük kapsın. Evet. Ha, de, iri, evet. <gülüyor> <gülüyor> İki üç tane zincir arada görünce... Öyle, bir öyle durumda var, Çisil Hanım... En mantıklı yer, saklanacağınız en mantıklı yer, hoşlanmadığınız kişinin arkası olacaktır. Yani, <gülüyor> o çok küçük, o çok olmasa çok ufak, ha, tefek bir şey olunca He, gibi. o Onu tabii, ha. onu söylemediğiniz için yanlış Aa, tavsiye yapamadım. oldum. Onu <gülüyor> yapamadım, yani. Meslek, Meslektaşlarının <gülüyor> arkasına saklanan Çisil Hanım diye not aldım evet, ben. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok, çok sağ, sağ olun efendim. Sosret etmek zorunda kalıyorsunuz tabii öyle olunca çok en iyisi. tarafı da o. Çok sağ olun efendim, görüşmek Sizinler üzere. Hoşçakalın, sabahlar, Modern sabahlar. Odan oh, baktığınız Radyo tüm modern sabahlar devam ediyor. Radyo'nun dünün 100. özel gösteriminde Hobbit'i izlemek isteyenlere davetiyeler veriyoruz sevgili dinleyenler. Telefonumuz 210-30-30 bu sabahki sorumuz. En son kimden saklandınız? Nereye saklandınız? Nasıl bir taktik izlediniz? Sadece Hobbit'e mi özel gösterim davetisi veriyoruz? Olur mu Hayır. hiç öyle şey? Olur, Olur mu sevgili Kim onu söylediyse saçmalamış. 8 Aralık pazar günü MEP Şurası Salonu Milliyetim Akandı Şurası buçukta 8.30'da 20.30'da Aykırı Kum Kumpanya Yazan yöneten Enver Aysever Anlatan Enver Aysever Solist Sibel Alaş bu arada e, e, bir... Aykırı Kumpanya Orkestrası ve Sibel Alaş Düzenlemeler Bilen Öğren varsa bu e, Game of Thrones'u Türkçe'ye çeviren Sibel Alaş'ta bizim bildiğimiz Sanatçı Sibel Alaş Aynı kişi mi? O konuda da bir ufak ipucu Veren olursa sohbetimiz sırasında Valla aynı zamanda çevirmez Sibel Alaş onu biliyoruz. O zaman çok tatlı kitap çeviriyor Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz efendim Yasemin ben. Yasemin Hanım neredesiniz şu anda? Ee, araba kullanıyorum. ben gireyim. Biraz sesim zor gelebilir. Evet biraz. o yüzden hemen cevabınızı alalım. Ya Aslında benimki bayağı bildiğiniz korku hikayesi. Ee, biz Irma'da iken e, bir arkadaşımla birlikte bir kız kampı yapma fikrine takılmıştık. Kız kampı. Yani biz erkekler olmadan tek başımıza kampa gidebiliriz. Niye gitmeyelim vesaire şeklinde. Evet. Evet. Çok öyle çok film seyrettim ben Yasemin Hanım. Ya korku dolu dakikalar yaşanıyor ya da bambaşka şeyler. İki tarz film var çünkü öyle. Ben o filmlerden bir tanesini yaşadım işte ee, sonra biz işte bir yani herkes zannede gizleyerek iki kız çıktık. Ee, şeye bu e, soğuk su milli nerede ya? Evet. evet. Oraya Kızıldağ ama kampa gittik. İşte çok da bir yerde görülmeyen bir yerde sonunda da kamusibi kamp attık. Ee, ama saat böyle 12 civarlarında falan bir araba sesi duyduk. Aha. Ee, araba bizden oturtmuştu, i̇şte önce rahatladık ama sonra araba döndü dolaştı. Yani bizim kampımızın 15 metre yakınında bir yerde durduk. Aha. Ee, 4 tane kapı açıldı. Ya yani en az 4 kişi olduklarını tahmin ettiğimiz e, Ankara havaları dinleyen bir grup evet. Raksana eşliğinde... Ee, biz zaten araba bize yaklaşmaya başladığında ateşi e, böyle köze çektik. E, nefes almayı bıraktık o sırada. Adamlar kampımızın 10 metre dibinde e, yaklaşık 4 saat kadar içip Ankara havalarıyla oynayıp Ya o öyle bir 4 saat anlatamam size. kalbiniz ağzınızda hiç, hiç nefes almadan hatta ara ara yanındaki arkadaşıma şey diyordum. Nefes al. Elif nefes al. Hatırlatmam gerekiyordu yani. Peki şey görmediler yani Hayır, sizi, siz öyle sizi, mi? Saklandık sizi görüp sizin. mü geldiler? Çünkü biz çadır kurmamıştık. Çadırın arasında böyle hani yağmurluklar vardır askeri. Zaten bütün malzemelerimiz itfariye meydanından alındığı için asker artık böyle bir şeklinde. Ee, öyle bir şeyle böyle kamufle bir şey yapmıştık kendimize. Ama sizi görüp gelmediler anladığım kadarıyla hikayeden değil gelmediler. mi? Gelmediler ama 4 saat geçirdik biz nefes almadan. Aman canım adamlar saat... da orada oynamış ya size bir zararı yoktu. Neredesiniz diye sizi aramamışlar. Bence iki evet. göbecikte... Fır... <gülüyor> Belki de dediğiniz gibi bir fırsat kaçırdık güzel bir dostun, arkadaşın olması olasını kaçırdık ama... Ve hala bu, bu düşünceye borçluyuz. Bu pişmanlık. Dünyayı sevmemiş. Elif biz o gün çıkıp orada oynayacaktık diye ben hala konuşuyormuş belki <gülüyor> de Yasemin Bu düşünce bizi hala sevecen insanlar yapıyor bence. Güzel olmuş. Peki Yasemin Hanım çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun, teşekkür olsun efendim. Siz e, tam sanırım. anlamıyla kamuflaj kıyafetleriyle doğada saklandınız değil mi? Evet aynen öyle. <gülüyor> profesyonel, profesyonel teçhizat kullanarak. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Güle ediyorum. güle. Hoşçakalın. Yalnız sanki hala saklanıyormuş gibi geliyor ya Yasemin Hanım'ın sesi. Bir arkadaşları orada kalmış. Ben çıkmayı istemiyorum falan Elif diyor. Elif o muydu acaba? Hı -hı. Ha, ha, ha, ha, Elif, nefes al, Elif nefes al diye bağırmış. Şimdi Elif'i görsen orada bir karış sakal da dağlarda dolaşıyormuş. Hadi ya. Hı -hı. Ve de Ankara havası duyduğu anda tekrar mağaralara koşuyor. Zeynep Hanım demiş ki esas saklanmalar Haziran direnişinde gerçekleştirdiklerimiz tabii ki demiş. Çok doğru, doğru gerçekten. Çok evet doğru. hakikaten öyle bir koşa koşa yaşananlar vardı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Anlar Araslan. Ömer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. Buyurun Merhaba. dinliyoruz Ömer Bey. Ee, ben en son lisede saklanmıştım bir öğretmenimden. Lisede Sakt ama yani lise o kadar e, garip bir dönemi ki insanın hayatının. Oo, Beden olarak acaydı. irisin ama ruh olarak çocuksun yani lisede çöp bile hiç utanmadan insan saklanır yani öyle. Sonra gülüneceğini bilir çünkü kaç insan. Kaç sene oldu bir de Ömer Bey bu saklanma hikayesi? kaç sene olmuştu? 94'te işte ya. O, 9 sene olmuş. Peki nasıl saklandınız? 9 sene oldu mu? 19 sene. 19 sene, sene olmuş 19 doğru. Sene. <gülüyor> doğru. Sizin hayatın yani, olduğu için. Şey işte ben hocanın taklidini yapıyordum. Evet. Yani, <gülüyor> hocanın taklidini. Şimdi öğrenciler sınıfa girsin diye hoca bağırırdı teneffüs silit çaldıktan sonra. Hı <gülüyor> hı. Ben de onun taklidini yapıyordum. Herkes de sınıfa giriyordu Bayağı başarılıydım bu konuda. Hem siz Peki, öğretmene yardımcı da oluyordunuz aslında bakınca. Aslında. Evet, aslında kötü niyetli değil. Kalbim temiz yani aslında. Yani ee. Ondan sonra bir baktım arkadan geliyor hoca. Taklidini yaptınız baktım. hoca. Evet aynen. Ondan sonra sınıfa girdim. Bir arkadaşımın arkasına puştum. Geldi bağırdı çağırdı. Kafayı yani bakmak için çevirdi mevirdi. göremedi gitti. Size arkadaş arkadaşlık hikayesi değil ama. Yok Öyle bence ya. bence sizin için çok heyecanlı bir hikaye. Yani ya gör ya göreydi. Şu anda ne olurdum ben bu 19 sene önce görseydi diye düşünebilirsiniz. Vallahi bugün bunu düşüneceğim evet yani. Peki efendim. Peki bir şey soracağım. Anladı mı adam yani ne aradı acaba orada ya? Benim taklidimi yapan kimdi mi yoksa bağırıp çağıran kimdi? Yani benim taklidim benim taklidimi yapan kim onu biliyor benim olduğumu. Ama sizi aradı yani tam anlamıyla. Evet, beni aradı evet. Bilinçli bir bakış açısıyla beni gözlemledi bulamayınca da gitti. Sonra da konu büyümedi yani unuttu gitti yani ama öyle. Peki efendim çok teşekkürleriz. Görüşmek üzere. Allah'a iyi günler iyi günler. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Bu şarkının nasıl devam edeceği az çok belli oldu sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Sevda'm. Nasılsınız? Sevda Hanım Teşekkür hoş geldiniz. Ederiz. Neredesiniz şu anda? İş yerindeyim. Ne yapıyorsunuz iş yerinde? Çizim yapıyorum. Çizimler yapıyorsunuz. Espriler Aynen. şakalar. Ne çiziyorsunuz? Şu anda duvar bantları için köşe dönüş aparatları çiziyorum. Aa, Aa, çok hoş ya. Az önce biz de Ege ile onlar konuştuk. <gülüyor> de onları çiziyor küçük küçük elleriyle. Vallahi onu anlatmıştım. Duvar bantları için ya. köşe dönüş aparatı. Bayılıyor onun çizimleri. <gülüyor> Çiçek çiziyor. Hastanelerde veya çocukların korunması gerektiği köşelerden saklanması için, yani zarar vermemesi için çok bir çalışma. Çok mu peki? Çalışma. Çok mu? Yani miktarcı çok mu köşe var? İşiniz, i̇şiniz çok mu yani Özet olarak soruyorum? Yok hayır bitmek üzere. Bitmek üzere. Bütün köşeler dönüldü o zaman. Numan <gülüyor> hazırlanmasına göndereceğim birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Lümüle. Sevda, Sevda mıydı Şevden miydi? Şevden. Sizin... Şevden mi? tamam. evet, Hanım mı? Evet. Şevden Hanım. Kimden hemen cevabı alalım. <gülüyor> Vaktimiz de çok sınırlı. Şöyle ben aslında bir şey anlatacaktım ama. Buyurun. Yaşadığım şey daha da enteresan oldu. İkisini de söyleyeyim isterseniz. Tamam. Ee, en çok sakladığım şey oğlumu takip etmek. Hı -hı. Ee, 14 yaşında oğlum var. İşte ...internette ne yapıyor, Facebook'ta ne yapıyor... ...odasında böyle kapı aralık... 14 yaşında... Bakayım. ...ama ben şimdi 14 aylık çocukla böyle neşeli bir saklan başta düşündüm ama... ...14 <gülüyor> yaşında koca yani çocukla... <gülüyor> ...aynen öyle... ...oğlunuz var bir de... <gülüyor> Var. Evet, Takip evet. ederken peki karşılaşacağınız şeyler için hazırlıklı mısınız Şebnem Hanım? Hazırlıklıyım. Ben hazırlıklıyım. o çocuğu bir daha nasıl yavrum diye seveceğim bir yaklaşımda bulunuyorum. Hmm. Ee, elimde tabii hazır ve nazır böyle hani her an basınlık korkusundan <gülüyor> <gülüyor> bas, baskın basılanındır şeklinde. Ee, ama az önce e, telefona çıkmak sizinle görüşmek için e, telefon hatlarında saklandım. Ee, arkadaşımız e, sizinle bağlantı kuran arkadaşımız ne zaman telefon açsa karşısında ben ve sohbet edelim. Bakın nasıl olsa e, ha, ben konuşur, bağlanmasın diye falan, başkası falan diye. Ee, en son artık e, sağ olsun, kabullendi. Tamam tamam ben sizi burada saklıyorum diye bir de böyle bir e, spontan durumumuz gelişti. E, çok hoştu gerçekten. E, çok güzel ve enerjik başladım sayenizde. Peki çok teşekkür teşekkürler efendim. efendim. Sağ Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Güle güle hoşçakalın. Zor. Efendim. Şeblem Hanım'ın işi zor. 14 yaşında bir. Hepimiz ee, için zor bir kere. 14 yaşında bir ergen. Ee, herkesi zorluk. Ama Şebnem Hanım annesi olarak daha da zorlanıyor elbette. Herhalde yemek pişti mikrodarkadan. Ee, Stüdyomuzda her şey var sevgili dinleyiciler. Skype, ben. Facebook sayılır mı? Bilerek offline olma demiş Burak Bey. Modern saklanmalar. Şey, adrenalin En son yok. trafik çevirmesinde direksiyonun arkasına saklanmıştın demiş. Anlaşılıyor. Çok mantıklı. <gülüyor> Çünkü yani trafik memurları da şey diyor. Aa bir kez daha içinde şey olmaya. Teknoloji ne kadar ilerledi. Sürücüsü yani, arabalar geçiyor. Zaten bir saklanmak var. Gerçekten bir de saklanmaya çalışmak var. Bu direksiyonun arkasına saklanmaya çalışmak oluyor. Bir de en acıktısı saklanmamış gibi yapmak <gülüyor> var. Yok saklanmıyordum. Ha, Sadece bir öyle bir çömeştim. O bir sonraki aşama. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nazan'dan. ben. Nazan Hanım hoş geldiniz yayınımıza. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz Nazan Hanım olur. buyurun. Ben postacıdan saklanıyorum. 4 senedir aynı postacıdan saklanıyorum. Niye çok <gülüyor> mu konuşuyor? Ya hem konuşuyor bir de yani her gelişinde mi insan postacılar gecesine bir davetiye hesaplaya kalkar? Bu postacılar gecesi senede kaç kere yapılır? Her Sonra gece her gelişinde... bize her gece postane zaten. Ben kapıyı açışımda cebinden bir şey çıkarttı abla. Bak işte şeyin postacılar gecesine davetiye diye böyle bir 20-30 lira kapma derdinde. Ben postacıyı gördüğüm anda kapıda hemen yere yatıyorum. Aldınız mı? Ee, bir şey? <gülüyor> yere mi <gülüyor> yatıyorsunuz? Aldım ya ilk taşındığımda aldım böyle birkaç kere aldım baktım ki bitmiyor mu postacılar gecesi abla? Onun üzerine şimdi tam kapıyı açmak için gidiyorum bakıyorum ki birikten postacı var hemen saklanıyorum açmıyorum kapıda posta kutusu var çünkü oraya şey, atabilir yani iade ita falan değil. Bir dakika bir şey soracağım Na, nasıl saklanıyorsunuz yere yatıyorum diye bir şey söylediniz az önce de bize. Ya, evet. Bahçeli Nasıl? evim de dışarıdan görür. Ha adam, görünüyor işte. tamam. Ha Görünüyor. Onun için hemen veriyorum. yatıveriyorum. Öyle <gülüyor> duvarın arkasına falan saklıyorum. Nefes almıyorum. Sa sadece Günün kapı açmamak yetmiyor. <gülüyor> yetmiyor. Peki efendim. Yetmiyor yetmiyor. Komando Nazan derler zaten Nazan Hanım'a. <gülüyor> çevresinde. Aynen. Aynen. Hemen böyle hop diye ya bırakıyor. Ben yalnız bir şey rica edeceğim. Yani Sabahtan beri hep şuraya girmeye çalışıyorum bilet almak için. Allah aşkına Emre Aysever için beni. Buyurun efendim. <gülüyor> Daveti sizindir Nazan Hanım. Hemen Çok suyadınızı güzel. da alalım. Gezer. Nazan Gezer. Tamam yazdık evet. isminizi Nazan Hanım. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Görüşmek edeceğim. üzere. Hoşçakalın. Evet. Birkaç telefon daha alma şansımız var. Sevgili dinleyiciler. Bakalım kim nereye saklanıyor? En neden saklanıyor? En son av köpeğini eğitmek için dağda gezerken köpekten saklanıp beni bulmasını bekledim demiş. Daha ben de kilideden saklanıyordum. Zor değildir herhalde köpeğin bulması. Eğit, yani iyi eğitimli bir köpek hemen bulur. Hemen bulur. Doğru. Günaydın efendim. Günaydınlar merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Tolga ben. İlga mı? Tolga. Tolga Olga Bey pardon. Tolga. Tolga. siz Tolga Bey şu anda? Şu anda Anadolu bulvarındayım. okula çok yaklaştım okula gidiyorum. Peki efendim hayırlı başarılar <gülüyor> dediyoruz size okul hayatınızda. Nerede <gülüyor> kimden saklandınız? Ben en son e, isim vermeden anlatayım bir üniversitenin kapısından girmeye çalışıyordum. Kız arkadaşım Heh. o üniversitede. Tamam. Nizamiye'den giremiyordum dolayısıyla stikerim varmadığı için. Evet. O yüzden kenara çekiyorum, danışmana görüşecekmiş gibi yapıyorum. Görevliden saklanıyorum. Arkasından dağın içeri giriyoruz. Çok mantıklı ya. Şey, arabayı bırakıp yaya mı giriyorsunuz? Hayır, araba arabalı. Yok, arabayı sağa çekiyorum. Ha ha ha. Ama inmiyorsunuz. Görüşecekmiş gibi yapıyorum. Adam arkasından daha içeri giriyor. Arabalı giriyorsunuz değil mi? Arabayla giriyoruz. Yalnız evet. araba, arabanın da içeride kilitlenme durumu olabilir Tolga Bey. Arabayı da saklamanız lazım. Ama henüz öyle bir şey geçmediler. <gülüyor> evet. Yani etrana bahsetmiyorum O size çekiliyor tamam. ama. Anladım. Ha başka ne dersin? Biz uyarımızı yapalım dedik. Ne olur ne olmaz diye. Canınız evet. sıkılmasın diye. Tamam, çok teşekkürler efendim. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Te teşekkür ediyorum. Gerçekten. Zehir gibi vallahi oğlum yani en az oraya oldu. geçmediler diye çok net cevaplar rahatlatmak zorunda çok. Aynen öyle. Var mı bir telefonluk daha vaktimiz? Aslında yok ama telefon varsa En evet, son son bir tane telefon alalım. En son son alalım, evet, son, alalım Günaydın efendim. Nerede? Kimle görüşüyoruz? İrmak ben. İrmak Hanım hoş geldiniz dinliyorsunuz buyurun. Hoş bulduk. Ee, ben en son Ramazan bayramında davuculük <gülüyor> saklandım. Aa, Nasıl e... saklandınız <gülüyor> ama? Kapıyı açmayarak mı yoksa baya? Benim o akşam evde eşim yoktu. <gülüyor> şu Kim gülüyor, gülüyor size şu anda? <gülüyor> eşim gülüyor da <gülüyor> e, o akşam <gülüyor> o gün e, evde eşim olmadığı için ben. E, Korktum tabii ki kapıyı açmaya Elinde tokmakla Daha gelen sonra... bir adamdan herkes ya. <gülüyor> Onlar da herhalde kokumu alıyor bilmiyorum nasıl oluyor ama Adamlar e, beklediler kapıda 15 dakika boyunca ben sessiz şekilde oturmuştum 15 dakika acaba... mı? Evet evet 15 dakika sonra acaba gittiler mi bir ses gelmedi diye bir delikten bakayım dedim bana direkt e, kapının deliğine bakan bir adam gördüm ve tekrar salona doğru sessizce kedi gibi. O Ramazan Hı davulcusunun yani. ötesine geçmiş ama baya baya tacize benzeyen Genel, bir şey. Genelde öyle ama Ramazan davulcuları. Yani tabii vardır içinde çok efendileri <gülüyor> rahatsız ettim efendim diyerek gidenler ama. Yani genelde öyle ısrarcı oluyor. Bir de Irmak Hanım e, yani o Hayır. şeyden kapıların o teknolojisinde dışarıdan görünüyor ya. Yani genelinde Bizim öyle. O kadar teknolojik değil ama herhalde adam benim içeride olduğumu anladı biraz şaş bir yaptı. Hayır işte dışarıdan bakan o ışık değişiminden falan fark ediyor içeride biri olduğunu ve baktığını. Ben <gülüyor> ama ışığı kapatmıştım yani tam hazırlanmıştım. Ee, ama efendim, anlamıştır, ya, o, anlamıştır o. Anlamıştır o. <gülüyor> Kaç o. kapı dolaşıyor sizin gibi? <gülüyor> evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi olun, günler diliyoruz size günler, Güle güle. O piti piti sepetini hızlı bir şekilde çalıştırdık. Ben Zaten çalıştırdım. Nazan Gezer kazandı. Nazan Gezer, Barış Önala da Enver Aysever'in gösterisine olan davetiyemizden verelim. Olur mu? Tebrik ediyoruz Barış Bey'e. Ofisin Bey e. arkasında müşteriden saklanan evet, Barış Bey'e Evet ama Bey e aynı daveteden bir de mal sahibine verelim. Ha yok müşteriden tamam. saklanıyor değil mi? Müşteriden, müşteriden saklanıyor. Tamam. O şey diyorsun öteki. Müşterisine versin Barış Müşterisine Bey Müşterisine versin. 8 Ağalık Pazar saat 20.30 Mepşura salonunda Aykırı Kumpanya Ankaralıların beğenisine sunulacak, sahnelenecek. Hobbit davetiyelerini kazananlarda da Şebnem Hanım oldu. 14 yaşında olduğuyla umarız gider. <gülüyor> Veya oğlu alır davetiyi annesinden, arkadaşlarıyla gidip. gidip ne oraya da gelme bari diyebilir. Çünkü sesinin böyle çıktığını tahmin Çıktı. ediyoruz. Evet Şebnem ben de öyle düşünüyorum. Olduğunu. Bir de e, nişanlısını korkutan Bilge Hanım'a da bir Hobbit davetiyesi verelim. Nişanlısını mı korkutan? Ha dolaba saklanan Dolaptan Bilge saklanan evet, tamam. e, Bilge Hanım'ı da tebrik ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, davetiyeler havalarda uçuşmaya devam edecek 12'sine kadar. Sadece radyo programlarından değil, radyo oteli sosyal ağlarından da davete kazanma şansınız olduğunu hatırlatıyoruz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça Modern sabahlar. sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.